Meyve Risalesi'nden 7. mesele. Denizli hapsinde bir cuma gününün mahsulüdür. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma'amru's-saati illa kelamhül-basar ev akrab. Ma halkukum ve la illa ka nefsin vahide. Tanzur ila a'sari rahmetillah keyfe yuhyi'l-ard be'de mevtiha. İnne zalika lamuhyil-meuta ve huve ala kulli bir zaman Kastamonu'da Halık'ımızı bize tanıttır diyen lise talebelerine, sabık 6. meselede mektep fünununun dilleriyle verdiğim dersi, Denizli hapishanesinde benimle temas edebilen mahpuslar okudular, tam bir kanaat-ı imaniye aldıklarından, ahirete bir iştiyak hissedip, bize ahiretimizi de tam bildir ta ki nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi yoldan çıkarmasın daha böyle hapislere sokmasın dediler. Ve denizli hapsindeki Risale-i Nur şakirtlerinin ve sabıkan altıncı meseleyi okuyanların ile, ahiret rükününün dahi bir hülasasının beyanı lazım geldi. Ben de Risale-i Nur'dan bir kısa hülasa ile dedim. Nasıl ki altıncı meselede biz halikimizi arzdan, semavattan sorduk, onlar fenlerin dilleriyle halikimizi bize güneş gibi tanıttırdılar, Aynen biz de ahiretimizi başta o bildiğimiz Rabbimiz'den, sonra peygamberimizden Aleyhissalatu vesselam, sonra Kur'an'ımızdan, sonra sair peygamberler ve mukaddes kitaplardan, sonra melaikelerden, sonra kainattan soracağız. İşte evvela birinci mertebede ahireti Allah'tan soruyoruz. O da bütün gönderdiği elçileriyle ve fermanlarıyla ve bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla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 rububiyet-i mutlaka mertebesinde bir saltanatı sermediyenin o saltanata iman ile intisap ve itaat ile fermanlarına teslim olanlara mükafatı ve o izzetli saltanatı, küfür ve isyanla inkar edenlere de mücazatı, o rahmet ve cemale ve o izzet ve Celale layık bir tarzda olacak diye Rabbul Alemin ve Sultanüdeyan isimleri cevap veriyorlar.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 ve elsiz bir böceğin eliyle en yumuşak ipeyi bizlere giydirdiği gibi. Bir avuç kadar küçücük çekirdeklerde, tohumcuklarda, binlerle batman taamları bizim için saklayan ve ihtiyat zahiresi olarak o küçücük depolarda yerleştiren bir rahmet ve bir şefkat, elbette hiç şüphe olamaz ki, bu derece nazenînâne beslediği bu sevimli ve minnettarları ve perestişkarları olan mü'min insanları idam etmez,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 İnsanın bin cihazatına takılan hikmetlerinden yalnız bir küçük çekirdek kadar kuvveyi hafızasında bütün tarihçeyi hayatını ve ona temas eden hadsiz hadisatı o kuvvecikte yazıp onu bir kütüphane hükmüne getirip ve insanın haşirde mahkemesi için neşrolacak olacak olan defter-i amalinin bir küçük senedi olarak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 bir intizam ve bir cemal içinde masnuatı bir hüsnü sanat yapan ve her zihayatın hukuku hayatını kemal-i mizanla veren ve iyiliklere güzel neticeler ve fenalıklara fena neticeler verdiren ve Adem Aleyhisselam zamanından beri tali ve zalim kavimlere vurduğu tokatlarla kendini pek kuvvetli ihsas ettiren bir adalet-i sermediyye elbette ve hiçbir şüphe getirmez ki Güneş gündüzsüz olmadığı gibi o hikmet ezeliye ve o adalet isermediye de ahiretsiz olmazlar ve ölümde en büyük zalimlerle en biçare mazlumların bir tarzda gitmelerindeki akıbetsiz, dehşetli bir haksızlığa ve adaletsizliğe ve hikmetsizliğe hiçbir vecihle müsaade etmezler diye Hakim ve Hakem ve Adl ve Adil isimleri bizim sualimize kat'i cevap veriyorlar. Hem madem bütün zihayat mahlukların elleri yetişmediği ve iktidarları dairesinde olmayan bütün hacetleri ve bütün fıtri matlapları, bir nevi dua bulunan istidada fıtri ve ihtiyacı zaruri dilleriyle istedikleri vakitte gayet rahim ve işitici ve şefkatli bir desti gaybi tarafından verildiğinden ve ihtiyari olan davat-ı insaniyenin, hususan havasların ve nebilerin dualarının,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 ve ümmetinden her gün her ferdi mütedeyyin hiç olmazsa kaç defalar ona salavat getirmekle onun duasına amin amin diyen ve belki bütün mahlukat onun o duasına iştirak ederek evet ya Rabbena istediğini ver biz de onun istediğini istiyoruz diyorlar. İşte bütün bu reddedilmez şeraih altında bekay-ı uhreviye ve saadet-i ebediye için haşrin hatsiz esbab esbabı mucibesinden Muhammed aleyhisselatü vesselamın yalnız tek duası cennetin vücuduna ve baharın icadı kadar kudretine kolay olan ahiretin icadına kafi bir sebeptir diye mucib ve semî ve rahim isimleri bizim sualimize cevap veriyorlar. Hem madem gündüz bedahetle güneşi gösterdiği gibi zemin yüzünde mevsimlerin tebeddülünde küllî ölmek ve dirilmekte.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 karışık iken karıştırmayarak birbirine benzemekle beraber iltibassız sehvsiz hatasız mükemmel muntazam manidar yazan bir kalemi kudret bu azameti içinde hadsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir hikmet ile işlediği gibi koca kainatı bir hanesi misillü insana musahhar ve müzeyyen edip tefriş etmek ve o insanı halife-i zemin ederek Dağların ve göklerin ve yerin tahammülünden çekindikleri emaneti kübra'yı ona vermesi ve sair zihayatlar üstünde bir derece zabitlik mertebesiyle mükerrem etmesi ve hitabatı sübhaniyyesine ve sohbetine müşerref etmekle fevkalade bir makam verdiği ve bütün semavi fermanlarda ona saadet ebediyeyi ve bekay-ı uhreviyeyi vaat ve ahdettiği halde Elbette hiç şüphe olmaz ki, bahar kadar kudretine kolay gelen dar-ı saadeti, o mükerrem ve müşerref insanlar için açacak ve yapacak ve haşir ve kıyameti getirecek diye muhyi ve mümit ve hay ve kayyum ve kadir ve ali isimleri halikimizdan sormamıza cevap veriyorlar. Evet, her baharda bütün ağaçları ve otların köklerini aynen ihya ve nebati ve hayvani 300 bin nevi haşır ve neşrin numunelerini icat eden bir kudret. Muhammed ve Musa Aleyhiime Saltü vesselamların her birinin ümmetinin geçirdiği bin senelik zaman hayalen karşı karşıya getirilip bakılsa, Haşır ve neşrin bin misalini ve bin delilini iki bin baharda gösterdiği görülecek ve böyle bir kudretten haşri cismani uzak görmek bin derece körlük ve akılsızlıktır. Haşiye, sabık her bir bahar kıyameti kopmuş, ölmüş ve karşısındaki bahar onun haşri hükmündedir. Hem madem nevi beşerin en meşhurları olan 124 bin peygamberler ittifakla Saadet Ebediyeyi ve Bekay Uhreviyeyi, Cenabı Hakkın binler vaat ve ahitlerine istinaden ilan edip, mucizeleriyle doğru olduklarını ispat ettikleri gibi. Hadsiz ehl-i velayet, keşf ile ve zevk ile aynı hakikata imza basıyorlar. Elbette o hakikat, güneş gibi zahir olur, şüphe eden divane olur. Evet, bir fende ve bir sanatta mütehassis bir iki zatın o fen ve o sanata ait hükümleri ve fikirleri, o fende ihtisası olmayan bin adamın, hatta başka fenlerde alim ve ehl-i ihtisas da olsalar, muhalif fikirlerini hükümden ıskat ettikleri gibi bir meselede mesela Ramazan hilalini yevmişekte ispat etmek ve süt konservelerine benzeyen ceviz hindi bahçesi ruh zeminde var diye dava etmekte iki ispat edici bin inkar edici ve nefyedicilere galip edip davayı kazanıyorlar çünkü ispat eden Yalnız bir ceviz hindiyi veya yerini gösterse kolayca davayı kazanır. Onu nefi ve inkar eden bütün ru'i zemini aramak, taramakla hiçbir yerde bulunmadığını göstermekle davasını ispat edebildiği gibi cenneti ve dar-ı saadeti ihbar ve ispat eden yalnız bir izini ve sinemadaki gibi keşfen bir gölgesini ve bir tereşühunu göstermekle davayı kazandığı halde onu inkar ve nefyeden bütün kainatı ve ezelden ebede kadar bütün zamanları görmek ve göstermekle ancak inkarını ve nefyini ispat etmekle davayı kazanabilir. Bu ehemmiyetli sırdandır ki hususi bir yere bakmayan ve imani hakikatler gibi umum kainata bakan nefiler ve inkarlar zatında muhal olmamak şartıyla ispat edilmez diye ehli tahkik ittifak edip bir düstur esasi kabul etmişler. İşte bu katî hakikata binaen binler felefların muhalif fikirleri, böyle imani meselelerde bir tek muhbir sadık'a karşı hiçbir şüphe, hatta hiçbir vesvese vermemek lazım gelirken, 124 bin ispat edici ve ehli ihtisas muhbir sadıkın ve hatsiz ve nihayetsiz müspit ve mütehasiz ehli hakikat ve ashabı tahkik'in ittifak ettikleri erkân-ı imaniyede aklı gözüne inmiş, kalpsiz ve maneviyattan uzaklaşmış, körleşmiş birkaç feylesofun inkârlarıyla şüpheye düşmek ne kadar ahmaklık ve divanelik olduğunu kıyas ediniz. Hem madem gözümüzle gündüz gibi hem nefsimizde hem etrafımızda bir rahmeti âmeme ve bir hikmeti şamile ve bir inayeti daime müşahede ediyoruz ve dehşetli bir saltana rububiyet,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 ve kavmi At ve Semud ve Firavun gibi asi milletlere tokatlar vuran ve en küçük bir zihayatın hakkını muhafaza eden izzetli ve inayetli bir adalet ve ve min ayatihi en tekumus sema'u vel ardu bi amrihi thumma ida da'akum da'watan min al-ardh idha antum tahracun ayeti azametli bir icaz ile der nasıl ki iki kışlada yatan ve duran muti askerler bir kumandanın çağırmasıyla bir boru sesiyle silah başına, vazife başına gelmeleri gibi aynen öyle de bu iki kışlanın misalinde ve emre itaatde koca semavat ve küreyi arz sultan ezeliinin askerlerine iki mutiyi kışla gibi ne vakit Hazreti İsrafil'in borusuyla o kışlalarda ölüm ile yatanlar çağrılsa Derhal ceset libaslarını giyip dışarı fırlamalarını ispat edip gösteren her baharda arz kışlası içindekiler, meleki radın borusuyla aynı vaziyeti göstermesiyle nihayetsiz azameti anlaşılan bir saltana trububyet. Elbette ve her halde ve hiç şüphe getirmez ki onuncu sözde ispat edildiği gibi. O rahmet ve hikmet ve inayet ve adalet ve saltanatı sermediyenin gayet kat'î istedikleri dar-ı ahiret ve daire-i haşr neşrin açılmamasıyla o nihayetsiz cemali rahmet nihayetsiz çirkin bir merhametsizliğe inkılap etmesine ve o hatsız kemali hikmet hatsız kusurlu abesiyete ve faydasız israfata dönmesine ve o gayet şirin inayet gayet acı ihanetlere çevrilmesine ve o gayet mizanlı ve hakkaniyetli adalet, gayet şiddetli zulümlere kalp olmasına ve o gayet derecede haşmetli ve kuvvetli saltanatı sermediye sukut etmesine ve haşrin gelmemesiyle bütün haşmeti kaybolmasına ve kemalat-ı rübubiyeti, acz ve kusur ile lekedar olmasına hiçbir ciheti imkanı yok, hiçbir akıl bu vaziyete ihtimal vermez, yüz muhal birden içinde bulunur. Hem dairey imkan haricinde batıl ve mümtenidir çünkü nazenin ve nazdar beslediği ve akıl ve kalp gibi cihazatla saadet-i ebediyeye ve ahirette beka-i daimiyye hissini verdiği halde onu ebedi idam etmek ne kadar gadirli bir merhametsizlik ve onun yalnız dimana yüzer hikmetli faydeler taktığı halde onu diriltmemek üzere bütün cihazatını ve binler faydeleri bulunan istidadatını akıbetsiz bir ölümle faydesiz, neticesiz, hikmetsiz bütün bütün israf etmek ne derece hilaf-ı hikmet ve binler vaat ve ahitlerini yerine getirmemekle haşa aczini ve cehlini göstermek ne kadar o haşmeti saltanata ve o kemali rububiyete zıt olduğunu her zîşûr anlar Bunlara kıyasen, inayet ve adaleti tatbik eyle. işte Halık'ımızdan sorduğumuz ahirete dair sualimize, Rahman, Hakim, Adl, Kerim, Hakim isimleri mezkür hakikatlerle cevap veriyorlar. Şeksiz şüphesiz, güneş gibi ahireti ispat ediyorlar.